För det andra, Chilling Merhaba, iyi haftalar. Hariçten sanat programında Berlin'den haberler getirmeye, Berlin'de yaşayıp çalışan sanatçılarla sizi buluşturmaya devam ediyorum. Ben Çelenk, konuğum Özgür Erkök Moroder. Berlin'de yaşayıp çalışan yaklaşık 6 yıldır burada pratine devam eden bir sanatçı. Özgür, hoş geldin. Merhaba Çelenk, hoş geldin. Ben seni tabii İstanbul'dan çok iyi tanıyorum. Birlikte çalışma fırsatımız da oldu. Özellikle Hazavuzu adlı kolektifle birlikteyken siz, ondan öncesini de biliyorum elbette. Hı hı. Sen Ses Müzik... ...tasarım, sahne tasarımı, kostüm beden, performans falan bütün bunlara odaklanan bir sanatçısın. E, Pratine'de 5,5 yıldır Berlin'de devam ediyorsun. Hı -hı. E, buraya geldin, çalıştın. Seni özellikle apartman projesinin tekrar Berlin'e yerleşme sürecinde, buradaki ilk projelerinde hatırlıyoruz. Selda Asal'la yoğun bir iş vardı. Apartman projesinde çalışıyordun. Geçtiğimiz yılda hatta apartman projesinde bir kişisel sergin açıldı. Hı -hı. E, öncelikle senden çok da haber almadığımız, böyle seni dışarıdan takip ettiğim o Berlin'e yerleşme, apartman projesinde ilk çalışmaların, protein o dönemde nelere evrildi, nelere odaklandım Biraz onlarla başlamak istiyorum. Neler söylersin? Hı -hı, tabii. Selda aslında benim Berlin'e e, gelmeme ön ayak olan, beni buraya getiren kişi. Böyle gel hadi Berlin'de apartman projesini beraber yapalım. Renovasyondan başlayarak ilk projeleri, ondan sonraki projeler falan bayağı bir, beraber bir şeyler yaptık. Ondan sonra çok farklı projelerde çalıştık beraber. Hem ben koordinatör olarak olsun ya da sanatçı olarak olsun her türlü işte işte beraber onunla beraber çalıştık. Ben de burada o zaman küçük bir hatırlatma yapayım. Harici'den sanat programına 2016 yılının Nisan ayında başladığımızda ilk kaydımız Helde Asalla ve Apartman projesiyle yapmıştım. Apartman projesi Berlin'de çalışmaya başlamıştı. Eee harici'den sanatın da hani formatına en uygun projelerden biriydi. Çünkü Türkiye ile hala ilişkisi, Türkiye'ye dair şeyleri devam eden ama artık Türkiye'de olmayan, Berlin'de kurulan bizim o 90'lı yılların sonunda Asman Mescit'ten bildiğimiz Apartman projesinin Berlin'de yeniden hayat bulmasıydı. Başka Bir şeye evrilerek elbette hı hı. ve Selda ile konuştuğumuz o, o programda sizin e, mülteci kamplarında yaptığınız yine müziği de eksen alan projelerinizden de bahsetmiştik kulaklarını çınlatmıştık hı hı. zaten o dönemde <gülüyor> şimdi seni hani bundan iki buçuk sene sonra buraya misafir etmiş oluyorum birebir senden dinliyoruz projelerini. Hı hı. Evet ondan sonra beraber birçok farklı proje yapmaya başladık. Selda kafasındaki şey de illaki böyle şey sadece Türkiye'li sanatçılarla çalışmak Hı -hı. değil. Daha uluslararası bir kontekste çalışmak, iş birliklerini açmak. Tamam prodüksiyon hani merkezli bir yer. Ee, gelip işini asıp sergi yapıp gitmiyorsun oraya. Ee, hani Böyle bir yapıya çok böyle bayağı bir sıkı sıkı sarıldık beraberce. Tabii ki başka sergiler performanslar da misafir ettik. Ee, ama genelde bu prodüksiyon kısmına bayağı bir ağırlık verdik. Bu iki artı bir rap müzik projesi göçmenlerle işte bu baya bizim için önemli bir proje oldu. Hatta daha sonra Viyana'ya ve e, Norveç'e Draman'a da gittik beraber hı hı. bu projeyle. Çok etkileyici bir süreç oldu bizim için. Ondan sonra derken Selda şeyleri de, burada bir solo sergi yapsana. Bana da ilk başta tabii şey geldi kendi çalıştığım yerde sergi açma fikri hani hiçbir zaman ben ne düşündüm ne de düşünürsün istedim falan sonra ya tamam yapalım hadi artık. Ama yani... apartman <gülüyor> projesinin yapısı bunlara çok açık orada <gülüyor> o yani sırtmaz da kötü de duracak bir <gülüyor> yanı yok çünkü o ilişkiler her zaman çok organik bütün sanatçılar neredeyse işin prodüksiyon programlama süreçlerine de el atıyorlar yardımcı oluyorlar <gülüyor> aynı şekilde apartman projesi de pek çok farklı formatta sanatçılarla çalışıyor onlara tabii ki sergisini de ağırlamak istiyor. <gülüyor> Kabul etmen iyi olmuş yani. <gülüyor> Peki anladım. geçen seneydi değil mi bu kişisel sergi? Geçen sene Mayıs'ta oldu. Mayıs başında. Başlangıçta şöyle oldu. Selda'nın yine yaptığı Stay With Me diye bir sergi vardı. Tam Gezi sonrasında. Sanatçı defterlerini topluyordu. geziyle ilgili olan bitenleri sanatçıların tuttuğu notlarla bir araya getiren bir sergi. Baya bir hafız aslında. 80 küsür sanatçının katıldığı. Ben oraya el yapımı küçük böyle çizim kolajı demek istiyorum artık. Paket kağıtlarına yaptığım çizimleri kolaj yaparak bir araya getirdiğim metinle görselin baya bir iç içe olduğu bir defter hazırladım. Sen da şey dedi işte bu defter defterden yola çıkarak hani bir sergi yapmak nasıl olur? Baya hani fikirde aslında başlangıç fikir de onun. Ben de harika olur dedim. <gülüyor> bayağı çalışmaya başladım ondan sonra. Sonra beraber de bayağı bir atıştık, şey yaptık, nasıl olur, şöyle mi olur falan. Hı hı, fikir hepsinde. alışverişinde bulunduklar sonra. Hatta o dönem benim için bayağı bir kafa açıcı oldu. Çünkü bütün işlerini tekrar bir geçmiş beş seneye neredeyse tekrar şöyle bir bakıyorsun. Hani Berlin'deyim, ne yaptım, ne ettim Sonuçta işte o geçmişe bakmak, bu sürecin evrilisine bakmak bana çok iyi geldi. Sonra gördüm ki tamam hani bu yerleştirmeyi, çizmeyi bu tür işler devam ediyor. Ama bir sürü kolaborasyon hani yapıldı süreç içerisinde. Ee, aynı zamanda kostüm, müzik, e, prodüksiyonu gibi işler, ses perisi projem bunlar baya bir ilerledi. Bütün bunları aslında bir bir araya getirmek istedim. Hani nasıl bir arada sunulur? O da çok zor iş. Daha böyle multidezipliner bir yapı nasıl sunulur falan filan. O Ona kafa yormak bana çok iyi geldi. Hani bir kostüm daha sonra yerleştirme olarak orada çıktı. Aha. Ondan sonra o bir videoya döndü. Sonra o kostüm aynı şekilde başka bir konseptli bir video çizimde daha sonra yer buldu falan gibi. Bu böyle git geldileri işler arasındaki konuşmaları düşünerek bayağı böyle şey... O 5 seneyi aslında tekrar bir gözden geçirmiş oldum ben de. Harika. Peki bu bir işbirliğine de yol açtı tam da dediklerin üzerinden. Yani sen kendi belki sanat pratiğini böyle bir hafif retrospektif olarak geriye dönük olarak bakıp nerelere evrilebileceğini ya da nelere açılabileceğini görürken bir taraftan senin oradaki işlerini gören birisi de seninle işbirliği yapmak da istiyor. Hı hı. Ve bunun sonucunda Bank Blank adlı sergide görüyoruz. Yani benim de görme fırsatı bulduğum Ece Pazarbaşı'nın küratörlerinden biri oldu. 48 saat New York Kern Festivali kapsamındaki Bank Blank sergisi. Bank çünkü eski bir banka. Şu anda hmm. terk edilmiş, yeni sahiplerini bekleyen bir bankada e, yapıldığı için hmm. bu işbirliği nasıl gelişti? Sergide e, Steffie Weismann, Steffie Weismann eee sound artist. Daha çok farklı e, makineler, e, farklı ses cihazları geliştirerek farklı eee nası söylenir farklı durumlar üzerine giden eskileşimi durumlar üzerine giden bir sanatçı çok in, enteresan işleri var. Beraber hatta apartman projesinin ilk projesinde beraber çalıştık hı hı. onunla. O da davetliydi. O geldi dedi ki Özgür ben işte öğrenciyken ben de zımpara beraber çalıştım. Hani e, seni gördüm ki işte sen de başka bir şekilde şey yapmışsın. Beraber onun üzerine çalışmak nasıl olur? Düşünür Düşünürsün böyle bir şey? Ben de harika olur dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü asıl istediğim şey o kostümleri mikrofonlamak. Onu hı hı. tekrar bir miksere bağlamak ve işte hatta bu sesleri manipüle etmek falan filan gibi böyle bir e, hayalim vardı. Ve Sergeye bu yetişmemişti. Sadece sembolik olarak bir video koyabilmiştim oraya bir koreografinin etrafına dönün. Sonra biz bir sene boyunca beraber çalıştık. Geçen sene yazın başladık. Ve ilk performansımızı e, Nisan'da yaptık Akademiler Künste'de. Sanat, Sanat Akademisi. Akademisi Hı -hı. Ondan sonra e, derken ikinci performansı kendi organize ettiğimiz, grantine başvurduğumuz e, bir etkinlikte, Arizona etkinliğinde yaptık. Kodbüs Ertuğ'a orada. Ondan sonra derken üçüncüsü e, de Banklink Blank sergisinde yaptık ve... E, şeyin performansının yapısını tamamen değiştirdik, bambaşka bir yöne doğru gittik. Yani kostümler yine aynı duruyor, teknik olarak her şey aynı. Ama biz aslında içerik durmadan bir değiştiriyoruz ve geliştiriyoruz. Nedir bu içerik? Ben sergi gezimin fırsatı buldum ama sizin tam performans yaptığınız o açılış günlerinde orada değildim. 22 Haziran'da başladı çünkü Hı -hı. ve 2 Temmuz'a kadar devam etti. Hı -hı. Hatta Ece ile birlikte de Ece Pazarbaşı ile birlikte de sergiyi gezdik. Sizin sahnenizi, bir takım kostümleriniz, malzemelerinizi gördüm ama. Ee, ...içeriğini bilmiyorum. Biraz ondan bahseder misin? Başlığı işin Touch Amplifiers. Ee, i̇lk başlangıçtaki düşünce de insan bedeninin farklı koşullar içerisinde düşündüğünde... ...tekrar kurguladığında o beden sana tekrar nasıl geri dönüyor? Nasıl farklı koşullar, nasıl farklı fikirler ortaya çıkartıyor? Ee, tamamen e, zımpara kağıdı ile kaplanmış bir vücut tekrar böyle e, elektrize edildiğinde bir şekilde amkife edildiğinde ve o sesler manipüle edildiğinde yaptığımız eylemler, e, bütün action'lar acaba neye dönüşüyor? Ve o duyduğumuz ses tekrar bu action'ları nasıl değiştiriyor? Aslında beden algısına tekrar bir bakmak gibi bir şey. Özellikle bu Bank Blank sergisinde e, daha çok bu bedenin kendisine odaklandık. İki bedenin iletişiminden çok bu bedenin koşulları nelerdir ve bu bedenler neler yapılabilir gibi bir yere gittik. Daha çok dans ve spor, daha çok beden koşulları ile ilgili ve düşünmeden rasyonel olarak yapmadığımız eylemlerin üzerine gittik. Herhangi bir şekilde akılla ilgili mental herhangi bir durumun olmasını mesela hissetme, istemedik. Ondan sonra bunun üzerine giden daha durational daha süre süreç üzerine bir saat kadar Bey. sürmüş galiba değil mi? bir saat kadar sürdü o kostümlerin içerisinde bir saat kaldı o <gülüyor> <gülüyor> manlar tutuyordu <artık. gülüyor> Zorlayıcı bir tarafı da var ama işte beden üzerine sorgular derken herhalde o onu biraz uzaması da anlamda sizin onu daha sınırlarını zorlamanız, sınırlarını anlamanız, imkanını anlamanız açısından da önemli. Kesinlikle. Peki Özgür, ses perisi dedin. Hı. Zaten ses perisi senin kullandığın binlik aynı zamanda ve yürüttüğün bir proje. Ona da geçmek isterim hem de böylece ses aramızı da belki bu buraya bağlayarak veririz. Ses perisi nedir? Ses perisi nedir? Ses perisi çok kısaca kostümlü kostümlü konser performansı. Hı hı. Şimdi ben bunu kon, e, performansla müzik arasında bir yerde düşünmek istiyorum ama ne performans demek istiyorum ne de konser. Tamamen o aralık aralıkta hareket etmeye çalışıyorum. Kostüm tasarımlarından tut müzik prodüksiyonuna kadar, tekstlere kadar her birinin içinde belli espriler, belli atışmaların olduğu ve sahnede... Tamam bir konser görüyoruz sonuçta bir canlı müzik durumu görüyoruz. Ama o canlı müzik durumuyla ve izleyiciyle olan iletişimde böyle bir takım espirler ve oynamalar ben yani üzerine düşünüyorum. O yüzden böyle, işte böyle bir yapı. Berlin'de ilk geldiğim süreç içerisinde, ilk hani 2-3 sene içerisinde çok fazla yapamadım. Hı hı. Daha ilk buraya gelince başka projelere yöneldi. Mapart, Pampurası vs. konuştuk. Sonra derken böyle şey dedim, ses perisi yok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müzik üretimi tamamı hazır oluyla yapıyorduk. İstanbul'da da ses perisi bayağı devam ediyordu. Ama şimdi hani böyle şey tekrar bir devam etmek lazım. Yeni kostümler, yeni tekniklerle yeni kostümler üretmeye başladım. Hatta bu kostüm üretimleri daha böyle bir yoğun hale gelmeye başladı. Ondan sonra derken geçen sene değil, on, bir buçuk sene önce herhalde Hazavuzu'dan Oğuz hı hı. E, buraya geldi. Zaten hala kontaktayız yani hepsiyle. Bir aylık bir müzik kampı yaptık benim stüdyomda. Sabah kalkıyorduk, kahvaltımızı edip böyle akşama kadar çalışıyorduk. Ondan sonra ara veriyorduk, sonra cintoniklerimizi koyup tekrar çalışıyorduk filan. <gülüyor> Ve böyle ses sorunumuz da neyse ki yoktu. Hani gürültüyle ilgili hiçbir problemimiz olmadı stüdyoda. Deli gibi davullar bilmem neler. Ondan sonra bayağı harika bir, bir ay geçti. Bu süreç içerisinde de beraber benim eski şarkıları hani yorumlamak dışında bir de yeni bir parça yaptık. Bu parçanın da, da Fashion. Mesela de böyle çok şey yani geldi. Yani çok kısa bir parça yapalım. Metni hazırdı benim için. Böyle moda ile ilgili ilişkilendirdiğim birçok kelimeyi bir araya getirdim kafiyeli bir şekilde. Ama bunlar hep böyle zaten birbirleriyle çelişkili kelimeler. Bunu sadece bir liste olarak okumak istedim. Hani böyle arkada güzel bir beat var. Bir yandan dans ediyorsun, bir yandanın liste dinliyorsun. Kafası nasıl olur? Oz da buna harika bir beat, beat yaptı ve tamam tamamını çok kısa tutamıyorduk 2 dakika. Eski punk parçaları falan gibi yani. Evet tam buna hatta böyle synth punk <gülüyor> i̇şte o, Çok böyle O da böyle çok çelişki bir kavram. <gülüyor> synth punk deyince olacak bir şey değil. Ondan sonra öyle bir şeye giriştik. Canlı performans olarak yine 4 dakika yapıyorum. Ama böyle şey yani albüm kaydı olarak yakında bir de albüm çıkartacağım. Domuz Records'tan Taner Yücel'le beraber o albüm kaydı 2 dakika olarak olacak. Okay. O zaman şimdi dinleyelim albüm çıkmadan önce hep birlikte. Devam edeceğiz. <Sessizlik> Merhaba. Açık Radyo'dayız. Sareçtan Sanat programında ben programcınız Çeleng Özgür Erkök Moro Der konuğum. Az önce Ses Perisi vesilesiyle henüz albümde yayınlanmamış Moda üzerine bir parçasını dinledik. Yine Azovuzu ekibinden Oğuz'la birlikte yaptıkları. Oğuz'la ortaklığınız devam ediyor anladığım kadarıyla, değil mi? Devam ediyor. Hatta en son burada Şantay Sahzof Şeymi diye bir partide performansı yaptım 3 hafta önce. O partide de bu fashion par parçasının premierini yapmayı çok istedim. Yazıştık hemen. Bana tekrar davulları kaydetti. Tekrar gönderdi. Beraber işte onun editine tekrar baktık. Mastering'in memnesine. Orada canlı olarak o parçayı söyledim ama orada duyduğumuz davullar Oğuz'un davullarıydı ve yani harika bir istesinde söyleyebileceğim bu. Yani Oğuz da benimle beraber o sahnedeydi. Harika. E, bu işbirliğinin bir şekilde hala böyle devam ediyor olabilmesi mesafeye rağmen Ee, hani Onu da görebilmek, yapabildiğimizi görmek bana çok iyi geldi. Tekrar gelecek Oğuz anladığım kadarıyla programdan önce söylüyordun. Evet ne zaman Eylül-Ekim civarları tekrar e, gelmesini tekrar konuştuk. Tekrar bir kamp yapalım hatta bu sefer artık canlı da çalalım. Yeterince evde stüdyo. Prova yaptık. Yeter prova. Hani biraz sahne lazım. <gülüyor> Cin toniklerimiz. <gülüyor> Aynen. İzleyicilerle de paylaşık. Peki harika. Bir de tabii hariciden sanat programı böyle bir araya geldiğimiz sanatçıların, küratörlerin, işte sanat kurumlarının etkinliklerini duyurmaya da çalışıyoruz. Daha çok dinleyiciye ulaştırabilelim diye. Ya da böyle misafir sanatçılara ya da işte bir takım burslara yönelik açık çağrıları da dinleyiciyle paylaşmaya çalışıyorum. Seninle de buluşmamızın vesilesi olmasa da tam ...yakın zamanda buluşmuşken duyurabileceğimiz yakın zamanda bir şeyim var, bir etkinliğim var yine. 25 Ağustos tarihinde, 24-27 Ağustos tarihleri arasında 3 gün böyle kamp yapabileceğiz bir festival var. Yoğunuz benliğine düştüyse ya da belki sırf yoğunuzu bunun için bile benliğine düşürebilirsiniz... Berlin'in yaklaşık 140 kilometre güneybatısında bir yermiş. Benim de daha önce gittiğim bir yer değil. Gremnie adlı yani bir gölün etrafında. Ve burada bir müze, anıt ve etkinlik alanları varmış. Çünkü eski bir kömür madeni bölgesi gölün etrafında. Senin de burada katıldığın 25 Ağustos'ta bir performans var öyle diyeyim. Nedir? Orada iki tane sahne olacak. Bir tanesi müzik sahnesi, elektronik müzisyenlerin olduğu sahne. Diğeri de performans sahnesi. Benim performans saynesine verdiler orada. Oradaki evet, iki sahneyi birleştirebilir biraz <gülüyor> aslında. <sen. gülüyor> orada bir karışıklık oldu. Çünkü. Şimdi hangi sahne oynuyor? <gülüyor> <olacağım? gülüyor> Orada işte yine bir 25 dakikalık 4 parçalık bir performans yapacağım. Yine ses perisi yapacağım orada. Hı hı. Onun için şu anda çalışıyorum hatta. Yeni bir kostüm hazırlığı, bir takım işte tekrar parçaları elden geçirme vesaire. Onun heyecanı var şu anda. Peki, e, bilgi almak için Hall Festival, Hall bütün anlamında W ile başlıyor. Yani hallfestival.com'dan bilgi alınabilir. Eğer Özgür Erkek ve Moroder'i görmek, dinlemek... Nasıl işler yaptığını daha iyi anlamak özellikle ses perisi özelinde bu seferki görmek isterseniz e, ikincisi düzenlenen United Queer Festival vesilesiyle bu Hall Festival'e katılabilirsiniz. Dediğim gibi Berlin'in yaklaşık 140 metre, kilometre pardon e, uzaklığında ve trenle otobüsle falan da rahat ulaşabildiğiniz bir yer internetten öğrendiğim kadarıyla Gremnie-Z bölgesinde. E, peki başka projeler var mı Özgür önünde? Hazır ses perisi demişken küçük bir duyuru yapabilirim. Hı hı. Bu sene ses perisin 11. yılını kutlayalım. Ooo tebrikler. Çünkü 10. yılı kaçırdım. <gülüyor> ses perisine de bu yakışırdı. O yüzden bir takım etkinlikler üst üste performanslar oluyor. Artık bir yeni bir web sitesi yaptım. stüdyosesperisi.wordpress.com e, Oradan da yaptığım performanslar, yeni yaptığım kostüm tasarımları, işbirlikleri bu tür şeyler takip edilebilir. Ayrıca SoundCloud'da da direkt orada. Bütün ses perisi üreticileri oradan takip edilebilir ayrıca. Harika. Senden sonra bir parça daha dinleyeceğiz ama biraz da zamanımız var. Berlin'de hayat nasıl gidiyor? Bir sanatçı olarak burada yaşamak kolay mı? Neler yapıyorsun? Yeni bir dalga da var buraya gelen, biliyorum pek çok yerleşen, yeni dönemde de yerleşen. Sen çünkü 6 yıla yakın oldu buraya yerleşti ama son birkaç yıl içerisinde de buraya yerleşen sanatçılar, akademisyenler, kültür sanat insanları var. Nasıl görüyorsun bir sanatçı olarak burada yaşamakla ilgili neler düşünüyorsun? Buradaki yaşam çok dinamik. Yani o e, verimliliğe çok iti, iten bir şey. İnsanlar kolaborasyona çok açık. Ama bir yandan da acayip bir yarış hali var. Yani üç kişiden birisi sanatçı burada. Hatta birisiyle tanıştığında e, ne yapıyorsun sanatçıyım dediğinde... ...hadi ya diye bir suratına bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi? <gülüyor> O yüzden bu da çok da özel bir şey değil sanatçı olmak açıkçası. Ama bunun getirdiği bir fayda da birçok stüdyo programları, farklı imkanlar ve bir sürü sanat mekanı var mesela. Eğer gerçekten bir şeylerin peşinde koşturup takım bağlantılar bir de gerçekten çalışıyorsanız bir şeylerin olmaması için aslında hiçbir sebep yok. Burada geldiğimden beri hani bir sürü kolaborasyon yaptım, bir sürü işbirliği oldu mesela. Hı. O benim için çok faydalı oldu. Hani Hatta böyle ikinci bir e, kolektif deneyim oldu burada? Weird adında başka bir kolektife girdim. Hı. E burada Ç kolektif kültürü de çok güçlü. Çok. Evet herkes kendi işini yapıyor tamam Hı -hı. ama beraber çalışma hani adabı da var burada bir şekilde hani başka bir gelenek. Ee, o çok hoşuma gitti bir şekilde beraber başka insanlarla çalışmak. Ee, şöyle bir zorluk oldu hani buraya geldiğimde sonuçta sıfırdan geldim. Hani kimse ne olduğunu ne bilmiyor. Ne yaptığını falan bilmez buraya geldiğinde. İstanbul'da siz az avuzu olarak rockstar gibiydiniz yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Performanslarınız herkes, hepimiz gelirdik vesaire tabii. En azından berabildik. orada kurmuş olduğunuz bir şey vardı artık. Kazanmış olduğunuz bir deneyim, kurmuş olduğunuz bir çevre. Evet aynen yani bir 10 senelik bir geçmiş tabii. en azından. Kişisel pratiğim de orada bir 13 seneye yaklaşıyor. Hı -hı. Burada sıfırdan başlamak hani çok zorlayıcı oldu tekrar hani Selda'dan bahsedeceğim. Selda sayesinde tekrar o networking hani benim için tekrar başka bir şekilde açıldı. Sonra ben başka birileriyle çalıştım. Bambaşka projeler oluştuk bilmem ne. Ama hani mesela stüdyo bile bulmam benim burada iki senemi aldı. Tabii. İlk geldiğim andan itibaren. Ondan sonra onun koşulları iyidi. Gerçekten hani iyi koşullarda çalıştığım şu andaki stüdyomun o 2 sene önce buldum. Hı hı. Ama bir senedir var da tam o, full condition olarak çalışabiliyorum. Düzenin yerleşmesi, öyle bir sürü şey hani Merk'le çalıştığımız var. yer değil mi burası? Evet. Merk'le işte, evet, pardon, Oğuz'la birlikte çalışıyorduk. Evet, Oğuz'la yer. çalıştığımız hı. yerde aynı zamanda burası. Bu düzeni kurabilmem benim hani dört senemi aldı öyle söyleyeyim. Hani o dört sene stüdyo düzeni kurana kadar Hani işbirlikleri ve küçük projeler, başka sergilerle mesela. Tamam bu süreç böyle geçecek. O zaman olabildiğince verimli bir şekilde bu noktaya doğru gitmek lazım diyerek. Tam da belki bunlarla ilişkilenebilecek bir parça daha o zaman programın <gülüyor> finalinde çalalım. <gülüyor> Senle birlikte programdan önce de dinledik ve hatta dediğim gibi yani ben bunu böyle... Bağıra çağıra eşlik etmek isteyebileceğim de <gülüyor> bir parça. Çünkü we want the worst diyor. Yani the worst parçanın adı daha kötüsünü istiyorum. Daha da kötüsünü söyleyip <gülüyor> daha kötüsünü istiyorum <gülüyor> gibi bir an. Ve bu şekilde programı bitirelim. Özgür Erpöp Morayder konuğumdu. Harişten sanat programındayız Açık Radyo'da. Özgür çok teşekkür ederim çok sana. Çok teşekkürler Şele. Tekrar bir araya gelmek üzere. Pain, only yours, sense it, embrace it It's only you who can feel it Let it take you, let it go How much is it? How much can you bear? How far is it? To your delight, how long? How does it taste? How does it smell? Is it hard enough? Is it hard enough? Is it hard enough? Is it hard enough? Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? Is it